Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillah ve salatu ve ala rasulillah emma bat Hamd alemlerin Rabbine salat ve selam Muhammed Mustafa'nın ve onun şanlı sahabelerinin ve kıyamete kadar ehl sünnet ve cemaat akidesinin üzerine sebat eden müminlerin üzerine olsun değerli kardeşlerim Allah nasip ederse Bugün yeni bir derse konuya başlayacağız. Öncelikle bizlere tevhid, iman, sünnet, Kur'an ve hadis nimetini bahşeden Allah'a hamd eder, ona şükreder, bize vermiş olduğu iman ve sünnet bilincinden dolayı onu yüceltiriz kardeşlerim. Şüphesiz ki öldüren, dirilten, Fezık veren, hayat veren ve tapılmaya layık olan bir tek Allah azza ve celledir. Gönderilen Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun son elçisidir. İndirdiği Kur'an ise hakkul mübindir. Rabbim inşallah bizleri Kur'an'ın ve sünnetin yolunda giden, ehli sünnet ve cemaat akidesine sarılan müminlerden eylesin. Bu sohbetimizde Allah nasip ederse sizlerle beraber şerh usulü sünne dediğimiz usulü sünnenin şerhine değineceğiz. Allah nasip ederse öncelikle bana izin verirseniz kardeşlerim bu derse geçmeden önce sünnet imamı ve bidatlerin kaldırıcısı ve akidemizin önderi olan İmam Ahmet bin Hanbel hakkında onun hayatıyla alakalı bazı bilgileri inşallah beraber paylaşmaya çalışalım. Onun asıl ismi değerli kardeşlerim Ahmet bin Hanbel olmakla beraber asıl ismi kendisinin Ahmet bin Muhammed bin Hanbel bin Hilal el-Arabi el-Şeybani el-Adnani'dir ve kendisi Soy bakımından Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin soyuna dayanmaktadır. Künyesi ise Ebu Abdullah'tır. Oğlundan dolayı kendisine Ebu Abdullah ismi verilmiştir. Ve Hicri 164. yılda Rabi'ül evvel ayında Bağdat'ta doğmuştur. Mervez'de doğduğuna dair de bilgiler olduğu için de ona mervezi yani mervezde doğan olaraktan bir isim de verilmiştir. İmam Ahmet bin Hanbel hepinizin de malum bildiği gibi fıkıhta ve hadiste önder imamlardandır. Bazı imamlarımız bu noktalarda temeyyüz eylemiş hem fıkıh hem de hadis alanında örnek bir kişilik ortaya koymuştur. Bunlardan bir tanesi de İmam Ahmet bin Hanbel'dir. Ve İmam Malik de tıpkı Ahmet bin Hanbel gibi fıkıhta ve hadiste yüz etmiştir. Elbette diğer müştehid imamlarımız İmam Şafi ve İmam Ebu Hanife Rahimahullah da onlar da fıkıh alanında temeyyüz etmelerine rağmen hadis alanlarında İmam Malik ve Ahmet bin Hanbel onlardan daha öndedir. Hepinizin de malum bildiği gibi muvatta İmam Malik'in yazmış olduğu ilk hadis kitabıdır. Ve Müsned ise Ahmet bin Hanbe'nin yazmış olduğu dev bir hadis külliyatıdır. İki tane büyük imamın hadis kitabının olması, onların muhaddis olduklarının hadis alanında büyük bir otoriter olduklarının apaçık bir delilidir. İmam Ahmet bin Hanbe'nin ilim sohbetlerine nasıl katıldığına dair bir bilgi vermeye çalışalım. İmam Ahmet 16 yaşına kadar değerli kardeşlerim, düzenli tertipli bir ilim almış değildir. Değişik farklı alimlerden kendi beldesinde Bağdat'ta dersler almış, 16 yaşından sonra rehle dediğimiz ilim yolculuğuna çıkmıştır. Ve maddi imkanının olmamasından dolayı da yürüyerek Yemen'e gitmiştir. Yemen'de Abdurrezzak adında şeyhından hadis ilmi almıştır. Ve kendisi İki yıl, Medine, i̇ki yıl Yemen'de kalarak hadis ilmini aldıktan sonra çeşitli İslam beldelerine değerli kardeşlerim sefer düzenleyerek ki bunları yürüyerek gerçekleştirmiştir ve ilim yolculuğundan geri kalmamıştır. Bu amaçla da Yemen'den sonra Kufe'ye, Basra'ya, Mekke'ye, Medine'ye, Dımaşka, Halebe ve Cizre gibi İslam beldelerine gitmiş ve o beldelerde ilim tahsil etmiştir. Çoğu zaman demin de söylediğimiz gibi para bulamadığından dolayı yürüyerek yolculuk etmiş ve bunun meşakkatini ve zorluğunu da çok çekmiştir. Hadis öğrenmek değerli kardeşlerim, İmam Ahmet bin Hanbel'in en büyük sevdiği bir ilimdi. O yüzden zaten müsnet eserini yazması değerli kardeşlerim sevdiğinin Açık bir alametidir. Beş kez hacca yaya olarak gittiğine dair rivayetler bulunmaktadır. Hicaz'da bütün büyük alimlerden oturmuş, ders almış ve onların ilminden istifade etmiştir. Kırk yaşına gelinceye kadar bu aralıksız olan ilim yolculuğunu devam ettirmiş. Ve imamlar, alimler, muhaddisler, fakihler onunla alakalı ondan daha büyük bir alimi Ondan daha büyük bir zahidi, ondan daha büyük bir vera sahibini görmedik demişlerdir. İmam Ahmet bin Hanbel çok değerli bir ilim ehliydi. Hangi hocalardan ders aldığına dair bilgilere gelirsek değerli kardeşlerim, Huşeyn bin Beşir, Sufyan bin Uyeyne, Yahya bin Said el-Kattan, Abdurrahman bin Mehdi ve İmam Şafi rahimehumullah tümü de Ahmet bin Hanbel'in hocalarıdır. Bakınız Ahmet bin Hanbel seçkin alimlerden, muhaddislerden, fakihlerden, müçtehidlerden ders almıştır. Allah ondan razı olsun. Ve büyük alimler büyük alimleri yetiştirmiştir. Büyük muhaddisler büyük muhaddisler oluşturmuştur. Fakihler kendilerinden daha ana ve daha ileri derecede olan fakirler yetiştirmiştir. Kendisi bu hocalardan aldığı dersi de talebelerine aktarmıştır. Yani sünnet ve cemaatin silsilesi dediğimiz belli bir zincirleme, ilim öğretme metodu, bakın o günümüzden bugünümüze kadar gelmektedir. İmam Ahmet bin Hanbel ilim yolculuğu yapıyor, ilmini telakki ediyor ve onları depoluyor, sonra hocalarından öğrendiklerini de şu aşağıda vereceğim talebelerini aktarıyor. Not edelim bunları bazen. İmam Bukhari Mesela Ahmed bin Hanbel'in en büyük talebelerindendir. İmam Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, Nesai, Ali bin Medeni, oğlu Salih ve Abdullah. iki tane oğlu var. Oğlu Salih ve Abdullah. Amca oğlu Hanbel bin İshak, Ebu Zür'e Errazi, Ebu Hatim al-Razi, Musa bin Harun, Osman bin Said Eddalimi, İmam Ahmet bin Hanbel'den ders almış, mümtaz, tanınan, seçkin muhaddis alimlerdir. Dikkat edin, hepsi muhaddis düzeyinde hadis alimleridir. İmam Bukhari, İmam Müslüm dediğimiz zaman, hepimizin bildiği meşhur alimler, demek ki kimin dizinin dibinden, değerli kardeşlerim geçmiş, Kimin dizinin dibine oturmuş? Ahmet bin Hanbel'in dizinin dibine oturmuştur. Alimler onun hakkında çok güzel sözler söylemiş. Bakın İmam Şafii Rahimehullah bizzat kendi hocası, Ahmet bin Hanbel'in hocası değil mi? Şöyle diyor, ben diyor Bağdat'tan ayrıldığım zaman orada Ahmet bin Hanbel'den daha alim, daha fakih, haramlardan ve şüpheli şeylerden kaçınan birini Bırakmadım. Ne diyor yani İmam Şafi? Ahmet bin Hanbel'den daha alim, daha fakih, daha takvalı birini bırakmadım. En büyük alim, en büyük fakih, en büyük takvalı olan Ahmet bin Hanbel'di diyor. Yine Ebu Davud Sicistani şöyle diyor, bakınız Ahmet bin Hanbel hakkında 200 meşhur alimle karşılaştım. Ahmet bin Hanbel gibisini görmedim. O hiçbir hususta insanların daldığı dünya işlerine dalmaz. Ancak ilim mevzusunu, ilimle alakalı bahisleri konuşur ve insanlara örnek olurdu. Bakınız onu öven büyük alimler, büyük müştehiller. Peki onunla alakalı kötü söz söyleyenlerin, Ahmed bin Hanbel'in ve onunla alakalı onu öven alimlerin değeri kadar, ilmi kadar bir değeri var mıdır? Bunlara da siz göz önünde bulundurun. Yine Ebuzur er şöyle diyor. İlmin her dalında Ahmed bin Hamden'in bir benzerini görmedim. Onun ilimde uğraştığı, ulaştığı dereceye başkası ulaşmamıştır. Yine Yahya bin Muin de şöyle demektedir. Ahmed bin Hamden her hayrı kendisinde toplayan bir insandır. Çok alim gördüm. Fakat ilimde Verada, zühde onun gibi birisine rastlamadı. İşte bakın imamların Ahmet bin Hanbel hakkında söylemiş olduğu sözler bunlar değerli kardeşlerim. Şimdi İmam Ahmet bin Hanbel'in zühdüne gelelim. Yani onun dünyaya değil ahirete meyletmesine değinelim. Değerli kardeşlerim dünya anıldığı zaman Ahmet bin Hanbel onu konuşmuyor ahireti anıyordu. Her vaktini ilimle, hadisle, fıkıhla geçiriyordu. Dünyalık bir meşgaleti olmuyor. O yüzden bu örnek şahsiyet bizler için de güzel bir örnektir. Ehl-i sünnetin değerli kardeşlerin iki yerde korunduğunu nakleden alimlerimize göre bakınız o iki yer şurasıdır. Bir tanesi Ebu Bekir Sıddım. hani o ridde dediğimiz mürtet topluluğum biz zekat vermeyiz dediği andaki koyduğu tavrı bir diğeri de İmam Ahmed bin Hanbel'in nihne dediğimiz yani en çilede en zorlu bir anda halku'l-Kur'an dediğimiz Kur'an'ın mahluk değildir düşüncesini ortaya koyduğunda zindana zindana atıldığı zamanki davranışında değerli kardeşlerim zuhur eder, ortaya çıkan yani ehli sünnet iki yerde muhafaza edilmiştir. Birinde Ebubekir Sıddık'ın Ali'ne, bir diğerinde de Ahmet bin Hanbel'in Halkul Kur'an meselesinde Mu'tezilenin emrine halifesine karşı koyduğu tavırda değerli kardeşlerim korunmuştur. O yüzden Ahmet bin Hanbel'i yani aslında anmaya gerek yok meşhurdur. Yani asıl anılmaya gereken tanınmayan insanlardır. Yani o meşhurluk bakımından değerli kardeşlerim bütün insanların bildiği büyük bir imamdır. Ebu Davud diyor ki onun meclislerinde dünya ile alakalı bir şey konuşulmaz, ahiret konuşulurdu ve onu asla dünyaya dalarken asla görmedim demekti. Bu asla Umera dediğimiz emirlerin ve zenginlerin sofralarına oturmaz, onlardan beslenmez ve onlardan uzak kalırdı. Kendisine zenginlerden ve sultanlardan dinarlar ve aynı zamanda riyaller takdim edildiğinde o dinarları ve dirhemleri ne yapardı? Değerli kardeşlerim almazdı reddederdi o takvayı ve ilmi tercih ederdi bir gün bir tüccar ona on bin dirhem para göndermiş o 10 bin dirhemi değerli kardeşlerim ondan almamıştı bir defasında bir elbisesi vardı elbisesini çalmışlardı dışarı çıkamadı günlerce evinde kaldı birisi kapısını çaldığında durumu anlattı o dedi ki ben sana altın vereyim elbise al dedi altınını reddetti, bir kağıt ver, bir kalem ver dedi, kağıdı kalemi aldı ve kendisinden bir dinar borcu aldığını yazdı, o kağıdı da ona verdi, o bir dinar borcunu da ödedikten sonra değerli kardeşlerim, o kağıdı o insandan aldı. Böylesine takvanın, güzel şahsiyetin örneğiydi İmam Ahmet bin Hanbel. Ahmet bin Hanbel Allah yolunda, Kur'an'ın ve sünnetin çizgisinde gittiğinden dolayı çok çile çekti. Zindanlara atıldı. Ve o dönemin sultanları tarafından Mu'tezile inancın, mensupları tarafından Ehli Sünnete zulmedildi. Ahmed bin Hamde zaten sünnetin imamı, Ehli Sünnetin önderidir. Neden zindana atıldı? Kur'an mahluk değildir. O kelamullah'tır dediği için zindanlara atıldı. İşte o günlerden bir gündü. Ve zindanda, zindanlarda idi ve kırbaçlanıyordu. Bir gün yine başlanmak için dışarı çıkartıldı. Ve Ebu Heysem adında biri tam başlanırken Ahmet bin Hanbel'e Ya İmam İsmir Ya İmam İsmir Ya İmam sabret diyordu. Döndü baktı ki o Ebu Heysem'di. Ebu Heysem kim? Hani yan kesici olarak, hırsız olarak tutuklanmış, zindanlara atılmış, o zamanki o beldenin bütün insanların korktuğu, ve tehdit altında gördüğü bir insandı. Bir türlü ıslah olunamayan, bir türlü temize çıkmayan, bir türlü tövbe etmeyen Ebu Heysem zindana atılmış ama Ahmet bin Hanbe'nin örnek davetçi vasfıyla İslam'a yeniden girmiş, tövbe etmiş. Ebu Heysem o anda İmam Ahmet bin Hanbe'le şöyle diyordu. Sabret ya İmam sabret. Ben dünyalık yolunda Haram yolunda, fahşa yolunda, hırsızlık yolunda 18 bin adet kırbaç yedim. Sen Allah yolunda kırbaç yiyorsun. Eclim ve mükafatın senin daha büyüktür diyordu. Ve İmam Ahmet bin Hanbel'i teselli ediyor. Ona değerli kardeşlerim güç ve kuvvet vermeye çalışıyordu. İşte Ahmet bin Hanbel zindanda bile davetçi olduğunu görüyoruz. Mine's-sicni cenneti dediğimiz, yani sicin hapisten cennete doğru Allah'ın izniyle bir yol arayışı de İmam Ahmet bin Hambel. Şimdi bu temel bazı bilgileri verdikten sonra eserlerinden birine değinelim. Müsnet demin demiştik onu, en değerli eserlerinden bir eserdir. Ve çok değerli hadisler içermekti. içerisinde sahih metin ve senede dayanan... Değerli kardeşlerim çok hadis bulunmaktadır. 750 bin hadis düşünebiliyor musunuz? İçerisinden süzerek müsnet adlı eserini ne yapmıştır? Yazmıştır değerli kardeşlerim. Ve 30 ile 40 bin arasında bu hadis kitabında hadis bulunmakta. Toplam 700 sahabiden naklederek rivayet ederek bu hadisleri günümüze kadar değerli kardeşlerim ulaştırmıştır. İmam Ahmed'in bakınız böylesine güzel bir eserini şu an günümüzde dahi görmekte hatta tercümesine daha yeni yeni başlandığını size de haber vermekte inşallah geri kalmayalım. Bu eserini yazdığında oğlu Salih Abdullah ve Abdullah'a ve amca oğlu Hamd bin İshak'a okumuş okutmuş zaptını yani oradaki ibarelerin harflerin üzerindeki harekelenmelerini ve hataları düzelttirmiş, böylece değerli kardeşlerim büyük bir emek çaba sarf etmiş ve ortaya koymuştur. Ancak İmam Bukhari ve Müslüm'ün sahih kitabı İmam Ahmet bin Hanbel'in müsnedinden daha çok tutulmuştur. Sebebine gelince İmam Ahmed bin Hanbel'in müsnedi sahabelerin rivayetiyle tertipsiz bir şekilde devam etmiştir. Ama İmam buhari ve Müslüm'ün rivayetleri ise bab bab bölüm bölüm içerilerine ayet ve hadislerin eklendiği tertipli bir hadis kitabı halinde sunulduğu için ümmet tarafından daha çok kabul görmüştür. Yani bu şu anlama gelmez İmam Ahmet bin Hamel'in müsledi yani değersiz anlamına gelmez sadece kitabın tertibi bakımından bir farklılığı boyutu ümmet tarafından pek kabul edinmemiş, daha revaşlı olan hangisidir? İmam Bukhari ve Müslüm ve ardından gelen diğer talebelerinin yazmış olduğu eserlerdir. Bununla beraber bugün Ahmet bin Hanbel'in müsledi hüccettir. Ve sahih bir hadis kitabımızdır değerli kardeşlerim. Ahmet bin Hanbel'in müsledin dışında başka eserleri de vardır. Mesela Kitabu Sunne Sünne şu an üzerinde duracağımız yine bir eseridir. Kitabu ı Kitabu kitab -ı Saleh, kitab-ül vera ve'l-iman, fedail sahabe, et-tefsir, en-nasih ve mensuh, et-tarih ve vücubat-ül Kur'an, kitab-ül reddi alel cehmiye ve zanadika, et-cerhü ve ta'din, kitab-ül ilel -il ve marifet adlı, değerli kardeşlerim, çok önemli dev eserleri de bulunmaktadır İmam Ahmet bin Hanbel'in. Şu ana kadar sizlerle beraber bir giriş yaptık, Ahmed bin Hanbel'in hayatından size bilgiler aktardık. Bir de şu konunun üzerinde duracağım değerli kardeşlerim. İlmun nefi dediğimiz faydalı ilmin üzerinde duracağım. Faydalı ilim Kur'an ve sünnetten aldığımız ilimdir. Not ediyor musunuz? Faydalı ilim Kur'an ve sünnetten elde ettiğimiz ilmin adıdır. Yani iki vahiden kitabullah'tan ve Resulullah sünnetinden aldığımız ilmin adıdır. İlim faydalı olduğu takdirde meyvesi olur. İlim faydasız olduğu takdirde isyanı olur. İlmin faydalı olduğunu nereden biliriz, nereden kavrarız? Eğer sözümüz, ilmimiz ayet ve hadise dayanıyorsa ilmun nefi hükmündedir. Yani faydalı ilimdir. Çünkü ilim kaç kısımdır o zaman? Bir faydalı ilim bir de faydasız ilim. Faydalı ilim Kur'an'la ve sünnetten veya ashabın ve selefin naklettiği rivayetlerden elde edilir. Faydasız ilim ise bunlara muhalif kaynaklardan elde edilir. Akıldan, hevadan, kelamdan, hurafe bilgilerden veya bidatçiden veya sapık insanlardan elde edilen bilgiler faydalı ilmin, ilmun nefi dediğimiz faydalı bir ilmin statüsüne girmez. O yüzden ilimlerin en yücesi hangi ilimdir? Faydalı ilimdir. Bu faydalı ilim, Fevait adn Eserde İbn Kayyum'un o nefis kitabında çok güzel nakledilmekte. Faydalı ilim, Kur'an ve sünnet ilmidir. Faydalı ilim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin muradını kavramak ilmidir. Onun sözlerini, onun fiillerini, onun takdirlerini, yani onun kısaca sünnetini kavramak ve yaşamak için elde edilen ilmin ta kendisidir. Bir de aynı zamanda Kur'an'ın indirdiği maksatı öğrenmek amacıyla ortaya koyduğumuz ilmin adıdır. Rabbim inşallah bütün müminleri hayırlısıyla ilmun nefi dediğimiz faydalı ilme inşallah değerli kardeşlerim bizi ulaştırsın. Evet şimdi değerli kardeşlerim ilmun nefi Kur'an ve sünnet iki vahiy ilmi dediğimiz bu ilmin hududunu korumak zorundayız. Yani Hanifi kardeşim Kur'an sünnetin hududunu korumadığımız takdirde veya meselelerimizi kitap ve sünnetten almadığımız takdirde Allah bizi ikaz ediyor. Bakın Allah kitabında Bakara suresi 187 Bakara suresi 187'de şöyle buyurmaktadır. Tilke hududullah fele takrabuhe İşte bunlar Allah'ın hudududur. Ve buna yaklaşmayın. Yani Allah'ın koyduğu, yasakladığı hudutlardır. Sakın o yasak hudutlara yaklaşmayın buyurulmaktadır. Yine bir başka ayette Rabbul Alemin Bakara suresi 229 29. ayeti kerimede فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ هُدُودَ اللّٰهِ فَاُولَئِكَ هُمُ Sakın Allah'ın hududunu aşmayın. Çiğnemeyin. Kim Allah'ın hududunu aşarsa çiğnerse işte onlar zalimlerin ta kendileridir. فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ هُدُودَ fa فَاُلَئِكَ هُمُ zalimun. Demek ki Allah bize bir hudut koymuş, bir sınır koymuş. O hududu ve sınırı belirleyen nedir? Kur'an ve sünnettir. Kim kitap ve sünnetin hududunu aşarsa Allah kitabında ne diyor? Onlar zalimlerin ta kendileridir. Yine bir başka ayette Rabbim. تِلْكِ hududullah, اللّٰهِ وَمَنْ يُتْعِ ve وَرَسُولَه Yo cennetin cehrimin tahtıha işte bunlar Allah'ın hudududur. Kim Allah'ın hududuna itaat eder, Allah'ın arasınına uyarsa Allah onları cennetine koyar. Ayet-i kerime Nisa Suresi 13. ayet-i kerime. Tanak Suresi 1. ayet-i kerimede Rabbim şöyle buyurmakta: Ve men yetaddahu Allah, faqad zalama Kim Rabbinin Allah'ın hududunu çiğnerse o nefsine zulmeder. Yani nefsine zulmetmek Allah korusun. Şirk de olabilir, küfür de olabilir, zulüm de olabilir. O halde Müslüman için Rabbul Alemin Musa kardeşim bir hudud koymuştur. Müslümanların bu hududu muhafaza etme zorunluluğu bulunmaktadır. Kim bu hududları aşarsa bu ayetlerle muhatap olur. Rabbim bizi hududu koruyan müminlerden eylesin. İlmunnafi dediğimiz faydalı ilimde hudutları koruduğumuz takdirde elde edilir. Yani Kur'an ve sünnete müracaat ettiğimiz zaman elde edilir. Peki Allah'ın hududunu korumak için ne yapmak gerekiyor? İki temel şeyi elde etmek gerekiyor. Biri imandır, diğeri de kardeşlerim ilimdir. İman olduğu takdirde ve ilim olduğu takdirde Allah'ın hududları korunur, mümin sanih emelleri, o güzel meyveleri elde eder. İlmi olmayanın sanih ameli olmaz. O halde müminin kalbinde değerli kardeşlerim ve dilinde ve amelinde ne vardır? İlim vardır. münafın dilinde ilim vardır. Bakın bunu unutmayalım. münafın dilinde ilim vardır. Ama müminde ne vardır? Hem dilinde, hem amelinde, hem de kalbinde ilim vardır. Allah korusun bir insanın İlmi olur da sadece kalbinde saklarsa o da hainlerden olur. Çünkü diliyle ilmi ortaya koymazsa sadece kendini aydınlatır. Başkalarını aydınlatmaz. İli emretme kötülükten sakındırma cihetine yönelmemiş olur. O halde mümin için üç bakımdan ilmi elde etmek gerekiyor. Hem dilde ilim, hem amelde ilim, hem katlı ilim olması gerekiyor. Katlı olursa hainlerden oluruz. Dilimiz anlatmazsa Dilde olursa münafıklardan oluruz. Ama hem değil, hem kat, hem amel olursa da mümin salih kullardan oluruz değerli kardeşlerim Allah'ın izniyle. Bakın Allah kitabında uyarıyor bizi. Yani bilip de amel etmeyenler konusunda bizi ikaz ediyor. Teburamakzan indallahi entakulu ma la tef'alun. Allah indinde dediklerinizi yapmamamız Allah'ın gazabını getirir. Ayet-i saff suresi 3. ayeti kerime. Yani Allah kitabında bildikleriyle amel etmeyenlerin, dedikleriyle amel etmeyenlerin Allah indinde gazaba mustahak olduklarını haber veriyor. O halde nasıl ki bir mümin merdivenleri çıkıyor, basamak basamak ilerliyorsa ilim de bizi basamak basamak salih amellere çıkartması lazım. Eğer ilmimiz bizi basamak basamak salih amellere çıkartmıyorsa ahlakımızı ve takvamızı Basamak basamak ilerletmiyorsa, aşağıya doğru bizi indiriyorsa, bizim ilmemiz, değerli kardeşlerim, faydalı bir ilim değildi. O zaman bu ilim faydasız bir ilimdir. O yüzden alim iki tane varlığı aydınlatır Sedat kardeşim. İki tane varlığı bir, kendi varlığını aydınlatır, bir de insanları aydınlatır. Alim böyledir. Ama münafık sadece çevresini aydınlatır, kendini karanlığa mahkum eder. O yüzden kardeşlerim, münafıklar gibi değil, alimler gibi çevremizi ve kendimizi aydınlatmamız lazım. Kalbine faydalı bir ilim giren bir mümin, mutlaka estemera dediğimiz meyvesini yer. Nasıl ki bir ağacı diken bir çiftçi, mutlaka bir gün hasılatını alırsa faydalı ilim sahibi olan bir mümin de ilminin faydalı olmasından, kitap ve sünnete dayanmasından dolayı da onun meyvesini mutlaka işte İşte o meyvelerden bazıları nedir? Haşyetullah <gülüyor> dediğimiz Allah korkusu, el-inabe <gülüyor> dediğimiz Allah'a dönme, el firar <gülüyor> dediğimiz Allah'a dönüş ve kaçış, bu gibi güzel ibadetleri, değerli kardeşlerim, salih emelleri, faydalı ilim elde eden bir mümin mutlaka ortaya koyar. O halde, faydalı ilmin üzerinde de durduk, bunu da anladık değil mi kardeşlerim? Faydalı ilmin ne olduğunu anlattık. Kitap ve sünnettir dedik. Faydalı ilim bu. Faydasız ilmin de kitapla sünnete sünneti muhalif olan her türlü bilginin olduğunu naklettik. Bir de ilimlerin en şereflisine gelelim, en güzeline gelelim, en hayırlısına gelelim. Daha önceden üzerinde durmuştuk ilimlerin en güzeli nedir? Allah'ın isim ve sıfatlarının öğrenildiği akide ilmi, tevhid ilmi, veya isim ve sıfat mi dediğimiz, yani aslında bir başka tabirle bu kitabın da ismiyle sünne dediğimiz itikat inmedi. Çünkü Rabbimizi tanıtan ilimden daha güzel bir ilim olabilir mi? Allah'ı tanıyorsun, onun sıfatlarını tanıyorsun, ismini tanıyorsun. Size bir örnek verelim. Diyelim ki bir kişinin profilini veya bir kişisel bilgilerini birilerine tanıtsanız, onunla alakalı bilgi verseniz, sayın kardeşim, Bülent kardeşim, ve bu insan bu bilgileri başkalarına tanıtmanızdan dolayı sevinir mi sevinmez mi? Sizden razı olur mu olmaz mı? Olur, sevinir. Allah Azze ve Celle kendisini tanıtan kulundan razıdır. Kendisini seven kulundan razıdır. Kendini tanımaya çalışan ve tanıtmaya davet eden. Hem bakın talebe olan hem alim olan. Allah bu iki kuldan da memnundur, razıdır. Allah Azze ve Celle bizden razı olsun. Onun güzel isim ve sıfatlarını hakkıyla... Bu ümmetin dört mezheb imamının anladığı gibi anlayanlardan eylesin. Yani bu ümmetin selefinin inandığı gibi Rabbine inanan müminlerden eylesin. Allah'ın izniyle. O halde değerli kardeşlerim, İmam Ahmed bin Hanbel'in hayatına sonra faydalı ilme sonra ilmin önemine, meyvelerine ve faydasız ilmin neler olduğuna değindikten sonra bir de ehl-i sünnet ve cemaat akidesinin önemine değinmek gerektiğine inşallah değineceğim. Hepiniz de çok iyi biliyorsunuz ki, en sağlam, en selim, en güvenilir, en doğru akide, ehl-i sünnet ve cemaat akidesidir. Akide insanın, kurtuluşunun, nicatının alametidir. Eğer akide köprünü sağlam olmazsa, Ahiretteki bütün köprülerinizin size faydası olmayacaktır. Diyelim ki bir insanda tevhid, akide olmadığı takdirde bunda namaz da olsa, bunda tefsir, fıkıh, siyer, bütün diğer ilim dalları en âlâ derecede de olsa, değerli kardeşlerim akidesi olmayanın yaşar kardeşim, ahirette de kurtuluşu ve necatı olmaz. O yüzden... Dikkat edin ilimlerin en başında ne geldiğini öğrendik. İlmin akide ilmi olduğunu, tevhid ilmi olduğunu, Allah'ın isim ve sıfatlarının aktarıldığı, öğretildiği şerh edildiği ilim olduğunu öğrenmiş olduk. O yüzden bir insanın amelinin sahih mi, fesat mı veya bir insanın cennetlik mi, cehennemlik mi olduğunu tespit eden ayar, ölçü nedir? akidedir kardeşlerim. Akide dediğimiz zaman ne anlama geliyor? Bir bağ bağ değil mi? Kesinlikle inandığımız, kat'i derecede doğruladığımız, kalben iman ettiğimiz, dille söylediğimiz, asla bağlarını çözmememiz gerektiği temel bilgiler iman edilmesi gereken esaslardır. O yüzden bizim akidemiz ehl-i sünnet ve cemaat akidesidir. Ve bütün peygamberlerin geldiği akide de budur. Bütün Resuller ve Nebiler bu. Akide esas üzerine gelmiştir. Tevhid akidesi üzerine gelmiştir. Biz de bu yüzden tevhidin üzerinde duracağız. Akide ilmimizi arttıracağız. Bazen boş sözler duyuyoruz. Yeter akide öğrenmeye artık yeter. Biz akide öğrenmekten usandık. Aslında boşuna bir kelime konuşur böyleleri. Akide ilminden usanılmaz. Ölünceye kadar akide ilmini, tevhid ilmini oturtmak, perçimlemek gerekiyor değerli kardeşlerim. O halde bizim akidemiz hangi akide? ehl sünnet ve cemaat akidesi. Ne mürciye, ne mu'tezile, ne harici, ne rafizi, ne maturidi, ne de eşariz. Biz Ehli sünnet ve cemaatiz. Yani İmam Mebu Hanife gibi iman ediyoruz. Çok açık. İmam-ı Şafi gibi, İmam-ı Malik gibi, İmam Ahmet bin Hanbel gibi iman ediyoruz. İşte akidemiz. Çok berrak ve çok temiz. O açıdan Rabbim bizi bu güzel imamın akidesiyle inşallah müşerref kılsın. Zaten İmam Ahmet bin Hanbel dedik mi ilk hakta gelen akidesiydi. Onun hadis kitabıydı ve fıkhının güzelliğiydi. Allah Rabbim bu güzel peygamberlerden sonra gelen bu alimleri bize şerefli kılmıştır. Biz onlara ne diyoruz? Horrasu şeria, şeriatın koruyucuları veya ne diyoruz? E, din dinin imamları veya ne diyoruz? E, selef selefin imamları. Allah onlardan razı olsun. E, selef dediğimiz İmam Malikler, İmam Şafiler, İmam Ahmed bin Hanbeller ve İmam Ebu Hanifeler... Bizim bağrımız mükemmel insanlardır. Bunları sevmek gerekir. Bunlarla alakalı ve bu imamlara herhangi birinin laf atması bizim asla doğrulamadığımız bir inançtır. Onlar güzel imamlardır. Akideleri saf ve berraktır. Ancak fıkıh konularında ihtilaf etmiş olabilirler. Yani onlar aslında birler. furuh dediğimiz meselelerde ise... Farklı görüşler ortaya koymuşlardır. Sahabeler de kendi aralarında ihtilaf etmiştir. Furu meselelerde aslı itikad onlar ihtilaf etmemişlerdir. Bundan dolayı birini birine vurmak edep değildir, ahlak değildir. Hele hele selefin ahlakında böyle bir ahlak yoktur. Benim bugüne kadar tanıdığım e'ilmetu selef dediğimiz selef imamlarından bir gün bunların aleyhinde bir söz işitmedim. En büyük alimleri getirin, bu alimlerin onlar hakkında... ...çok güzel sözleri olduğunu... ...hatırlatmak isterim... ...değerli kardeşlerim. Yine... ...değerli kardeşlerim... ...tarihin içinde biliyorsunuz... ...çok sapık fırkalar gelmiş... ...inancı bozuk insanlar türemiş... ...ve batıl ve hurafe bilgileri... ...ve bidat inançları... toplumda yaymaya çalışmışlardı. İşte bu büyük imanlar... ...bunların önünde en büyük engellerdi. Onlar... ...Kur'an'dan ve sünnetten... Beslendikleri, değerli kardeşlerim, o güzel ilkelerle ümmet-i Muhammed'in satmasının önüne engel koymuşlardı. Bu yüzden bu imamların kadrini, şerefini bilen bir mümin olmak zorundayız. Selefinin kıymetini bilmeyenlerin bugün selef adını alma hakları da yoktur. Bunu unutmayın. Yani bunu yeniden hatırlatalım. Geçmişte selefinin kıymetini bilmeyen, onların hakkında hayır konuşmayanların, Bugün selefilikten bahsetme hakları kesinlikle yoktur. İşte bu yüzden bu güzel imamlardan bir tanesi de İmam Ahmed bin Han'den çok güzel, muhtasar, mucaz bir eser yazmış. Adına da Şaf-ı sünnet demiş. Sünnetin şerhi anlamında, usulü sünne demiş. Yani sünnetin temelleri anlamında bir kitap vermiş. Biz de Allah nasip ederse bu güzel, küçük ama mühtevası büyük olan Anlamları geniş olan kitabın üzerinde duracağız. Bu kitap olmazsa olmazlardan, okunmazsa okunmazlardan, bir her bir müminin okuması gerekli olan selefin eski kitaplarından bir kitaptır. İnşallah Rabbimin lütfu ve yardımıyla sizlerle beraber bu dersimizi Allah'ın izniyle devam ettireceğiz bu haftadan itibaren. Rabbimiz bu güzel kitabı bizi hakkıyla anlamayı sevdirsin, kolaylaştırsın. Kardeşlerim, Müslüman nesillerimizin bu kitaplarla tanışmaları ve bu kitapları bilmeleri ve bu kitaplarla Ümmet-i Muhammed'e yol göstermeleri gerekir. Nesillerimiz şerefli olursa, onurlu olursa, bizim de ahiretimiz onurlanır. Nesillerimiz akidelerini sağlam temelleri oturtursa, geleceğimizi kurmamız çok daha güzel ve daha kolay olur. O yüzden akıl, fikir ve böyle kevam kitaplarına değil, bu ümmetin selefinin kitaplarına dönmedikçe de alifi kardeşim onurumuzu yükseltmemiz mümkün olmayacaktır. Şüphesiz ki yolların en güzeli kimin yoludur? Muhammed aleyhissalatu vesselamın sözlerin en güzeli kimin sözüdür? Allah'ın sözüdür. İnne hayru kelam, kelamullah ve hayrun hediyun, hediyun Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem diyen Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Sözlerinin en güzeli Allah'ın sözü ama yolların en güzeli de kimin yoludur? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. İnşallah onlar da kitabın ve sünnetin yolunda gittiği için biz de onların yolunda gideceğiz Allah'ın izniyle. Şimdi İmam Ahmet bin Hanbel'in hayatını bitirdik. Sonra faydalı ilme değindik. İlmin önemini, meyvelerini anlattık. Daha sonra sizlerle beraber sahih akidenin ne olduğunu söyledik. Ehli yani sünnetle cemaatin hakkında bir bilgi verdik. İnşallah Allah'ın izniyle sizlerle beraber usulü sünne adlı kitabımızın inşallah girişinden başlıyoruz. Usul dediğimiz zaman ne anlama geliyor? Asıllar. Yani usul Arapça'da, Türkçe'de ise asıllar anlamına geliyor. Sünne dediğimiz zaman ne anlama geliyor? Sünne bilatin zıttıdır. Ama buradaki yani fıkıhtaki anladığımız sünne hani sünnet dediğimiz o anlamda değil de yani buradaki itikat anlamında, akide anlamında bir sünne tabiridir. İnşallah buna biraz sonra değineceğiz. Selef imamlarımız bir kitap yazdığında o dönemlerde kitaplarına akideyle alakalı olduğu için mesela kitabu akide demez de ona ne derdi? Kitabu sünne derdi. Veya ona ne derdi mesela Usulü Sünne derdi veya ne derdi? fıkul Ekber derdi veya usulü Din derdi. Yani bunlar kelimeler farklı sadakayeleri tek olan, anlamları ve mühtevaları tek olan akide kitapları demektir. O açıdan demek ki usulü Sünne dediğimiz ne anlama geliyor? Yani Sünnetten maksat akide kitabıdır. Yani akide'nin beyan edildiği öğretildi. Ama akide'den maksat burada ne gelecek aklımıza? ehli sünnet ve cemaat akidesi gelecek. O halde sünnet talimleri tıpkı daha önceki peygamberler gibi tevhid ilmine akide ilmine önem vermişler mi? Vermişler. Bunları kitap haline getirmişler mi? Getirmişler. Hassatan en sapkınlığın bidatin sapık fırkaların çoğaldığı dönemlerde Allah onlardan razı olsun. E, İmmetü sünnet dediğimiz sünnet imamları bu eserlere değerli kardeşlerim Değer vermişler ve bizim günümüze kadar nakil edilmesine kolaylık sağlamışlardır. Rabbim inşallah bizi hakkıyla ehli sünnet ve cemaatın afidesini bilenlerden eylesin. Usulü sünne ne anlama geldiğini kavradık değil mi o zaman? Usulü sünne sünnetin esasları, sünnetin ilkeleri yani akidenin esasları. Bir başka tabirle ehli sünnet ve cemaat inancının esasları. Kitabın isminin ne kadar güzel olduğunu siz düşünün. Ehl-i sünnet ve cemaatın veya selef-i sarihin veya taifa mansuranın akide esasları olarak kitabımızın ismini tanıtmış oldu. Şimdi ilk kelimesi İmam Ahmet bin Hanbel'in imam-ı ahmet radıyallahu anhu usulü sünnet indene diye başlıyor. Yani ne diyor İmam Ahmet bin Hanbel? Bizim nezdimizde sünnetin esasları şunlardır. Şimdi Allah nasip ederse biz bu girişi yapacağız. Önümüzdeki hafta ilk esasdan ilk bize öğrettiğinden devam edeceğiz. Adeta İmam Ahmet bin Hanbel bizimle sohbet yapacak. Bize usulu sünni anlatacak. O maddelerini bize likledecek. Biz de sizlerle beraber, hep beraber şerh yapmaya, anlamaya çalışacağız. Ne diyor o zaman İmam Ahmed bin Hanbel? "Kâl el-İmâmu Ahmed radıyallahu anhu usûlu sünnet indena." Yani İmam Ahmed diyor ki bizim nezdimizde sünnetin esasları şunlardır. İmam Ahmed bin Hanbel burada Kur'an ve sünnet esaslarına dayanan akideyi bize beyan ediyor. Yani Ehl-i Sünnet ve Cemaati tanıtıyor. Ehl-i sünnet vel cemaat'ın diğer fırkalardan farklı inandığını ortaya koyuyor. Ve burada girişle usulü sünne indene tabirini kullanıyor. Yani bizim nezdimizde, yani Ehl-i sünnet vel cemaat nezdinde bizim sünnet esaslarımız bulunmaktadır demekti. Kendisini bir takım fırkalardan farklı göstermektedir. O zaman bu tabiri şöyle anlayacağız. Bizim Ehli sünnet inancımıza göre sünnetin itigadın temelleri bulunmaktadır. Bu esasları terk etmek, iyi dinleyelim, inkar etmek, hafife almak mümkün değildir. Yani İmam Ahmet diyor ki, ey Müslüman sana yazdığım bu ibareye kulak kesil. Ehli sünnetin esaslarını hatırlatıyorum. Hatırlattığım bu esaslardan birini terk etmen, inkar etmen, hafife alman mümkün değil, doğru değil. Bunu yaptığın takdirde esasını terk etmiş olursun. Esası terk eden insan, aslını yitiren insan cennete değil cehenneme doğru gider. Çünkü bu esasın bir hududu var. Hududu çiğneyen demin okuduk, tilke hududullah. <gülüyor> bu Allah'ın hudududur. Allah ve Resulü bir hudud koymuştur. Ve bu hududu kim aşarsa akıbeti tehlikededir. Siz çok iyi biliyorsunuz. Ahmet bin Hanbel, İmam Ebu Hanife, İmam Malik, i̇mam Şafii, Şafi, İbni Teymiye, Muhammed bin Abdullah, İmam İbni Kayyum Rahimahullah tümü oturmuş akıllarından bir kitap yazmamıştır akıllarından bir akide esası koymamıştır. Onlar, Kur'an'ın ve sünnetin öğrettiği o ölçüler içerisinde, ilkeler içerisinde düşünmüş, bir araya gelmişler ve birbirlerine makinlerle bunlar aktarılmış ve bu ümmeti Muhammed'in akidesini yazmışlardır. Yani İmam Ebu Anife kafasından bir kitap yazmamış bu şekilde. İmam Şafi de böyle bir akide yazmış değil. Hepsi kitap ve sünnete dayanarak Kitaplar ortaya koymuşlar... ...değerli kardeşlerim... ...o halde... ...burada bu esasları bu Kur'an'ın ve sünnetin... mutawatir delilleriyle... ...aktarılan esaslarını inkar eden... ...bizim nezdimizde yani sünnet nezdinde sahih bir akide... ...taşımaz demektedir... ...dolayısıyla sünnetin esaslarına... ...iman edeceksin... ...yani ehl-i sünnet ve cemaatin esasları var... ...hassatan bunun üzerinde duracağız... Ve iyi tanıyacaksınız Ehli Sünnetler Cemaati. Haricilerle mürciyi arasında Ehli Sünnet'in ne kadar ortada olduğunu göreceksiniz. Bir grup harici bir zihniyetin tekvirci bir boyutunu öne çıkartıyor. Bir grup bir grup da Nemrut'la şeytanların yeryüzünün müstakbirlerini cennete tiket dediğimiz biletini alıp otobüse bindirip cennete gönderiyor. İşte Ehli Sünnet bunların ortasındadır değerli kardeşlerim. O halde Kelime olarak usule gelelim. Usul, asıllar, kökler demektir. Geçen haftada da bir nebze olsun değinmiştik. Her şeyin bir aslı var mıdır? Var. Her şeyinle bir furu dediğimiz onun dalları vardır. Şu an bu binanın aslı neye dayanır? Kirişlere değil mi? Şu gördüğünüz ayaklara, bloklara dayanır. Ama duvarlara bakın bu duvarlar onun yani ayakların, kirişlerin nesidir? Furu dediğimiz dallarıdır. Hani bir de ağaç gözünüzün önüne getirin. Bu çok daha kolaydır. Ağacın kökleri olur, gövdesi olur. Bunlar nesidir? Aslıdır. Ama ağacın meyveleri, yaprakları, dalları nesidir o zaman? furusudur O yüzden kardeşlerim, yani furu neyin üzerine bina olur? Aslın üzerine bina olur. Asıl da neyin üzerine bina olur? Furu'nun. Ama asıl olan nedir? Gövdedir, köktür, asıldır. O yüzden kardeşlerim, yani burada İmam Ahmet bin Hamle güzel bir tabir kullanmış değil mi? Usulü sönne. Yani itigadın asılları, kökleri, esasları, furuları demedi. Yani kökleri dedi. O köklerden maksat nedir? Akide in Kur'an ve sünnetten getirilen, ortaya konulan ilkelerdir. Yine bakın Rabbim bu konuda asıl ve furuyla alakalı güzel bir ayette şöyle buyurmaktı İbrahim Söylesi. 24. ayet-i kerimede görmedin mi ki Allah nasıl bir örnek vermiştir? Güzel bir söz, güzel bir ağaç gibidir. Güzel bir söz, güzel bir ağaç gibidir ki onun kökü sabit dalı ise gökdedir. Yani onun kökü derken ağacın kökü aslı nerededir? Yerdedir. Ama onun furu dediğimiz dalları, meyveleri ise üsttedir. Yerde kökü ama üstte ise dalları, furu, meyveleri bulunmaktadır. O halde asıl ile furu arasındaki farkı da görmüş olduk. Asıl tabi farklı ilimlerde farklı anlamlara da gelir. Nahocılarda, dil bilimcilerinde asıl dedik mi ve haberde asıl olan yani temel olan, ilki olan diye başlar. Veya başka ilimlerde mesela... Kelam ilminde daha farklı anlamlara gelir. Ama biz burada hangi anlamda kullandık aslı? Temel, ilke, esas olarak kullanmış oldu Usulü sonra sünnet dedik. Sünnet deyince ne anlama geliyordu? Yani sünnet bilatin zıttı. Allah Resulü'nün sözü, fiili ve takdirleri Ama bizim burada kullandığımız bu anlamda bir tabir değildi. Buradaki maksatımız demin de söyledik, tekrarladık. Kur'an yani Kur ve sünnetten aldığımız akide anlamında, tevhid anlamında... Usulu din, dinin asılları, usulleri, inançları anlamındadır değerli kardeşlerim. Ve usul sünne in de diyor? En son tabir'e geldik ve bitireceğiz. İn derken İmam Ahmed bin Hanbel bizde diyor yani in demedi yani bende. de yani ben Ahmed bin Hanbel'de de esasları sünnetin esasları demedi. Indehum dehum demedi onlarda da demedi. İn de ne dedi yani bizde dedi yani bundan mazaptım. Eh ne? Sünnet ve cemaat yani kendine en sünnet ve cemaat kabul eden böyle kabul edecek. Ya diyecek ki ben ehli sünnetim ya diyecek ki mürciiyim ya da hariciyim diyecek. Yani enü sünnet olup harici olamazsın. Ehli sünnet olup mürcii olamazsın. Ehli sünnet tektir. Ve enü sünnet inancı bizim için en büyük güzel bir inançtır. Şeyh İbrahim Buhayri'nin güzel bir sözü var. Bu kitabı yani Usulü's-Sünni'yi şerh eden güzel bir alim Allah'dan Allah razı olsun. Diyor ki tüm akideler ehli sünnete muhtaç. Ahli sünnet onlara asla muhtaç değildir. Bütün akideler bize muhtaç. Yani bizim yani başkalarına gidip de onlardan bir şey almamıza gerek yok. Onların bize gelmesi lazım. Yani bir düşünün ki bakkal dükkanı düşünün. Bakkal nereye götürmesi lazım? Eşyalarını nereden alması lazım? Hanifi kardeşim illa kateme gitmesi, hala gitmesi lazım. Mutlaka oraya gitmesi lazım, değil mi? Yani hal bakkala muhtaç değil. Bakkal kime muhtaç? Hala muhtaç yani. Sen suya, ekmeğe muhtaçsın. Su ve ekmek sana muhtaç değil. Yani bütün akideler Ehli Sünnet'e muhtaç. Ehli Sünnet başkalarına muhtaç Deyimdir kardeşlerim. Biz böyle bir akidenin sahibiyiz. Bakınız. Hep akide, akide, akide diyoruz. Hocam sabahtan beri işin gücün akide, işin gücün. Yani sünnet. Öleleri de var ki adam akidesini bile bilmiyor. Akiden nedir diye sorsam bilmiyor. İnandığı esaslardan habersiz. İsminden habersiz. Böyle bir şey olur mu? İnsanı cennete ve cehenneme değerli kardeşlerim gitmesinde ayır dedici olan bir esası bilmemek olur mu? Kendi akidesinin ismini bilmeyen olabilir mi? İşte bunlar büyük bir eksikliktir ilmi bakımdan. O halde indene derken kimi kastetti bizde? Ehli sünnet vel cemaati bununla neyi aslında inkar etti? Tüm sapık fırkaları inkar etti. Kim bunlar? Mürciyeyi inkar etti. din muattıla'yı inkar etti. Cehmiyeyi inkar etti. Rafizileri inkar etti. Başka sayın Maturidi'leri inkar etti, eşarileri inkar etti. Kimi kabul etti? Ender ederken ehli sünnet ve cemaati kabul etti. Rabbim bizi İmam Ahmed gibi ehli sünnet ve cemaat akidesini kabul eden müminlerden eylesin. Bizleri diğer sapık fırkalardan, batıl fırkalardan, hata etmiş fırkalardan ve hata edip tevil yollarına kaçmış fırkalardan bizleri Rabbim muhafaza eylesin doğru yola sırat-ı müstakime iletsin. Rabbim bize doğruyu gösterdikten sonra saptırmasın. Hidayet verdikten sonra küfre ve şirke düşürmesin. İnşallah burada kalalım. Allah'ın izniyle haftaya kaldığımız yerden devam edeceğiz. Özetliyorum konuyu kardeşlerim. Sizlerle beraber bugün Ahmet bin Handel'in usulü sünni adlı kitabına değerli kardeşlerim başladık. Ve öncelikle onun hayatına, onun ismine, künyesine, hocalarına, yetiştirdiği talebelerine, ilmine, zühdüne, sonra son eserlerine değindik. Daha sonra sizlerle beraber faydalı ilme değindik. Faydalı ilmin ne olduğunu söylemiştik. Kur'an ve sünnet ilmi yani vahiy ilmi. Kitap ve sünnete dayanan iki vahiy ilmi demiştik. Faydalı ilim insana salih ameller getirir dedik, meyveler kazandırır dedik. Ve arkadaşlar bunları elde etmenin iki tane yolu var dedik. Biri iman, diğeri de ilim dedik. Daha sonra sizlerle beraber sahih akidenin üzerinde durduk. Akide sağlam olması gerekir dedik. Sahih akidesi olmayanın ahireti de olmaz dedik. Sonra sahih akidenin ne olduğunu hatırlattık sizlere. Ehli sünnet ve cemaat olduğunu haber verdik. Ehli sünnet ve cemaati tanıttık. Onun faziletini ve önemini anlattık. Ve onu bize nasıl aktarıldığını aktardık. Ve sonra sizlerle beraber ilk tabirimiz İmam Ahmet bin Hanbenin usulü sünn indene. Bizde yani sünnetin esasları şunlardır tabirine, değerli kardeşlerim bir giriş yaptık. O sünnet nedir dedik, asıl dedik, onlara değindik. Sünnet nedir dedik, tevhid akide dedik. İnde nedirken ehli sünnet vel cemaat dedik. Ve inşallah şu anda son noktayı koyuyoruz. Subhanekallahumma ve bihamdik. Eşvedu enna ilaha illa ente ve ve